Konu var. Birincisi cennetin ağaçları, bostanları ve gölgelikleri hakkında. İkincisi cennetin meyveleri, onların e, nevilerinin çokluğu ve sıfatları. Üçüncüsü cennette ekin ekme, cennette ziraat yani. Dördüncüsü de cennet nehirleri, pınarları ve onların e, sınıfları hakkında olacaktır. Birinci konu Cennetin ağaçları Bostanları ve gölgelikleri dedik Bu hususta Allah Azze ve Celle Vaka suresinde Vaka suresini mutlaka okuyun Vaka suresinde Hem cennet ehlinin Cennette elde edeceği mükafatlar, Hasleten meyveler Ve daha birçok şeyler cehennem ehlinin de elde edeceği e, ateş ondan sonra e, ağızların tadını bozan her şey kısacası onlar için azap ve sıkıntının olduğuna dair birçok bilgiler var. Yine insan suresinde de hakeza e, özellikle cennet ehli için birçok şeylerden bahsedilir. Biz şimdi burada Vakıa suresinin ashabul yeminle ilgili cennet ehli ile ilgili bahsedilen mükafatlarından yani e, konumuzla alakalı olarak cennetin ağaçlarından ve gölgeliklerinden bahsedeceğiz Allah Azze ve Celle Vakıa Suresi 27-28 40. ayet-i kerimeye kadar ve ashabul yemin ma ashabul yemin sa ashabu nedir? Sağ ashabı nedir bilir misin Veyahut sağdakilere Müjdeler olsun Ne mutlu onlara Şeklinde de tercüme edilebilir Hi sidrim Mahdude Onlar Böyle Dikeni koparılmış Dikensiz Yani eza vermeyen Zarar vermeyen sidir içerisinde Sidir bir, bir nevi kiraz ağacıdır. Buna daha çok Arap kirazı da deniliyor. Ben şahsen bu ağacı tanımıyorum. Ancak bu cennetin biliyorsunuz ağaçları, meyveleri dünyanınki ile sadece isim benzerliği vardır. Sıfat olarak, içerik olarak hiçbir şekilde benzemez. Çünkü daha lezizdir. Daha güzeldir. İnsana daha hoş gelir daha ne varmış ve muzlar böyle salkım salkım muz ağaçları vardı ve uzatılmış gölgeler vardı yani <gülüyor> orada artık insan güneş yakması görmez gölgeler içerisinde sarındık içerisindedir ve ma'im meskub çağlayan sular içerisinde. bilirsiniz Yaz geldiği zaman insanlar hep bir su başına akın eder. Çünkü e, insan ve diğer mahluklar hep sudan yaratılmıştır. Allah Azze ve Celle Nur suresinde Vallahu Khalaqa min kulli Vallahu şey, Khalaqa e, min kulli şey min ma a. Allah her şeyi sudan yaratmıştır Öyle. ve minhum mayyimşe ala babanhi. O yarattığı şeylerden kanlı üzere giden vardır. Vemin hum menyemshi ala rucileini iki ayağı üzere giden vardır. Vemin hum menyemshi ala erba dört ayağı üzere gidenler vardır diyor. Her şeyi Allah Azze ve Celle Sudan yaratmıştır. Bu genel hükümlü bir ayet kereme. Biz canlıların Sudan yaratıldığını bu ayetle öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla yani canlılar Su çeker. Özellikle de görkemli ise, temizse, ondan sonra soğuksa, yaz gününde insan hep oraya gitmek ister. Onun için cennette muttakilere böyle bir suyun e, şeysi, sıfatı anlatılıyor. Buna teşvik ediliyor. Ve maim meskûk derken yani çağlayan sular, coşan sular, ve fâkihetin kefirah ve birçok meyveler burada belirsiz gelmiştir. Yani artık çokluk o kadar ki <gülüyor> la ve la bitmez, tükenmez ve yasaklanmaz da. Yani dünyadaki ile kıyasladığımız zaman dünyada bir insan bir çok sevdiği bir meyveyi bir tane, iki tane veya en fazla diyelim ki küçüklerden ise bir kilo yer. Onları sana bir daha da Ama ahirette öyle değildir. Canın istediği kadar yiyebilir onlar bir yasaklama söz konusu değil. Bozulmaz da. Tükenmez, bitmez. Hiçbir şekilde. Sen istediğinden istediğin kadar Ve furuşun marfu' böyle kabartılmış döşekler var. Şimdi eskiden kabartılmış yünden döşekler vardı. Ondan öncesi de kabartılmış veya da böyle kurutulmuş otlar idi. Şimdi kabartılmış yaylı yataklar haline dönüştü yataklar. Çünkü insan her zaman için bir rahatlığı ve kolaylığı arar. Ama cennette bundan daha güzeller var. Ve furoşun merfua kabartılmış böyle döşekler var. allah ekber. Akbar. inşa. Biz o sonra da şeye geçti kerime Cennet hûrûle hûrûlendi. Biz muhakkak ki o hurileri kesin kez yarattık. Baştan sonra onları donattık, yarattık. Onlara bekarlar yaptık diyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz gün haftalarda hadislerden okuduğumuz kadarıyla sayı hadislerde cennet ehli için iki tane zevce olacaktır. Bu iki zevce yani cennetten olan zevcelerden hurilerden olacak. Diğeri tabi dünya eşinden biri olacak ama normalde hurilerden iki tane eş olacak Ali aleyhissalatü vesselam haber veriyor şimdi bunları anlatıyor Allah azze ve celle fe <gülüyor> cealnâ <gülüyor> onları biz dekarlar olarak yapıyoruz yap. ve bunlar etrafına bakmazlar ve yaşıttırlar yani bunlara denktirler yaşıt güzellerdir etraflarına bakmaz cennet ehlinin cennet hurilerinin kadınlarının böyle bir özelliği var Sadece kendisine verilen Sılam, kendisine e, verilen kendisine verilen mutlaki kimseye, Müslüman kimseye bakanlar gözleri başka hiçbir tarafı görme. Yani dünyadaki gibi, dünya kadınlarının gözlerinin kaydığı gibi kaymaz. Zaten erkekler için de aynı şey söz konusu. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin Nur Suresi'nde kulül müminîne yagudû min ebsârihim ve yahfudû furûcehum Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar ve ferçlerini de korusunlar. Herkese de aitken devamında kulül müminâti yagudûna min ebsârihin ve yahfudna furûcehunna Mümin kadınlara da söyle onlar da gözlerini sakınsınlar ve tarşlarını namuslarını korusunlar buyuruyor. Burada koruyan insan orada öyle bir mükafat alacak. Yani etrafına bakmayan kadınlar mükafatı, onun mükafatı bu. Böyle bir kadınla karşılaşacak. Cennet ehlinden. Bu insan için gerçekten çok büyük bir mükafat. Zi ashab yemin sağ ashab için. Sülte minallah, belir mesulet minallah akiri. çoğu evvelkilerden. Ve yine çoğu sonrakilerdendir. Bu ashabı yeminle kastedilen malumunuz üzere e, hesap defterleri sağından verilen kimseler yani müttaki kimselerdir. İşte Allah Ebu orada birçok ağaçlardan bahsetti. E, bostanlara e, meyve bahçelerine dalalet eden e, ağaçlardan meyvelerden üzümlerden ondan sonra ve muzlardan, muz ağaçlarından bahsettim. Ve oranın gölgesinin devamlı olduğundan bahsetti. Rahman suresinde Zevata Efnan diye geliyor. Zevata Efnan. O iki cennet ağaç sahibidir. Yani ağaçlıdır. Fihâ fâkihatun ve ve O iki cennet içerisinde meyveler vardır. Hurma ağaçları vardır ve nar ağaçları vardır. Demek ki cennette bunlar kesin <gülüyor> olarak var. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği sahih bir hadiste Buhari ve Müslim'de rivayet ediliyor bu hadis. Muhakkak ki diyor, cennette bir ağaç vardır. O ağacın gölgesinden binili bir kimse yani ve veya benzeri. Binili, binili bir kimse yani binetine binmiş bir vaziyette tam yüz sene dolaşır da diyor o ağacın gölgesi bitmez. Yani o kadar büyük, o kadar görkemli bir ağaç. Allah Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Dilerseniz şu ayeti okuyun. فَقْرَوْنِ ve وَزِلِّنْ مَمْدُودِ Biraz önceki Vakıyan Suresinde gelen ayet-i kerime. Yani isterseniz bu ayet-i kerimeyi okuyun da anlayın demek istiyor. فِي زِلِّنْ مَمْدُودِ Yani böyle uzadıkça uzayan gölgeler var demek ayet Kermede. Şimdi Ali da onu tefsir ediyorsun. Subhanallah. Hani <gülüyor> hadisler ayetlerin hep tefsiri ya. Enzenna ileyke zikra lutbeyena lin-nas ma nuzila ileyhim. Enzenna biz sana zikri indirdik yani Kur'an'ı indirdik ki insanlara indirilen bu Kur'an'ı açıklayasın, beyan edesin diyor. İşte ayetin bu ayetin tefsiri o gölge açıyor aleyhissalatü vesselam. Tefsir ediyor. Diyor ki bir binili kimse yüz sene dolarsa gölgesine gölgesi bitmez. La ilahe illallah. Bu kadar büyük ve görkemli. Tirmizi'de gelen Hasan derecesinde bir hadiste Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadiste aleyhissalatü vesselam cennetteki her bir ağaç ağacın gölgesi altından dövüyor. Allah bu nedir? da. Her bir ağacın gölgesi altındandır. Şimdi bize biraz bu muhal yani acayip abes gelebilir. Ancak cennette her şey olan Ve biz oraya gittiğimiz zaman buradan düşündüğü, burada düşündüğümüz gibi, tasavvur ettiğimiz gibi olmayacak oraya alışacağız. Nasıl şimdi dünyaya alışmış ise oraya alışacağız. Altın gövdeden bir ağaç gördüğümüz zaman şaşırmayacağız. Bilakis hoş, hoş, hoşumuza girecektir muhakkak. Yine Ebu Hüreyden'in rivayet ettiği Tirmizi'de gelen bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam e, der ki Allah Azze ve Celle şöyle buyurur, Kudüsü hadis olarak ben kullarımdan salih olanlara, salih kullara hiçbir gözün görmedi, hiçbir kulağım duymadı ve hiçbir beşerin aklına gelmeyecek şeyler hazırladım. Onlar için hazırladım diyor. Eğer dilerseniz şu ayet kerimeyi okuyun. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٍ ma اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرْرَةِ عَيْنٍ مِنْ قُرْرَةِ عَيْنٍ cezan bimâkânı yâmelin. Secde Suresi 17. Ayet-i Kerime'yi isterseniz hatırlayın yahut okuyun. Hiçbir nefis yaptıklarına karşılık olarak göz aydınlığından kendisine gizlenilen şeylerin yani hazırlanıp da kendisine saklanılan şeylerin ne olduğunu bilemez. Ama yeter ki salih olmak gerekiyor Salihlerden olmak gerekiyor. O yüzden daha önce de söylediğim gibi Nebiler hep dua ederken mesela Yusuf Aleyhisselam <gülüyor> Salihler arasına beni de kat diyor. Allah Azze ve Celle bizi salihler arasına katsın. Hadisin devamında cennette bir ağaç vardır ki binili bir kimse onun gölgesinde yüz sene yürür de o gölge bitmez. Bunun için de biraz önceki e, hadiste olduğu gibi, dilerseniz şu ayeti, ممدود, yani uzatılmış gölgeler olan ayet-i okuyun diyor. Yine hadis devam ediyor. Uzunca bir hadis, e, biraz önceki okuduğum kısa hadisleri bir arada topluyor bu hadis. Cennetten diyor, bir kamçılık yer, bir kamçılık yer, dünya ve içerisindeki her şeyden hayırlı. Allahu akbar. Yani cennetin ne kadar faziletli, bizim için ne kadar değerli olduğu anlatıldı. Oraya teşvik var. Cennete bir teşvik söz konusu. Neden? Bu dünyaya önem vermeyelim diyor. Bu dünyaya dalmayalım diyor. Cehennem ehli de dalanlardan oluyor hani Müttessir suresinde geldiği üzere. Ma'sele kekum fi saqar. Cennet ee, ehli cehennem ehline soruyor. Ma'sele kekum fi saqar. Sizi bu alevle ateşe sokan neydi? Orada cennet, ehli cehenneme soracak. Kalınlam ne kumun el musallı? Dediler ki biz namaz kılanlardan değil. Velam ne ku miskin, miskini de toyurmadık. Vakunla ne kudu mal xaidiim. Biz dalanlarla beraber, dünyaya dalanlarla beraber daladık. Vakunla nukazı ve bilgemi din. Ve biz din gününü, din gününü yani ahiret gününü kıyamet saatini yalanlardır. Hatta etanel yakın ta ki ölüm bize gelince kadar. Evet ahirette cehennemde <gülüyor> kafirlerin hali bu. Onun için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, diyor ki cennette bir kamçılık yer dünya içerisindekilerden daha hayırlıdır. Eğer dilerseniz şu ayet kerimeyi okuyun diyor. O da Alimran suresi 185. ayet kırımı. Femen zuh zihanın Nar ve duhül cennete fakat faz her kim ateşten kurtulur ve cennete girdirilirse muhakkak ki kurtulmuştur. Muhakkak ki kurtulmuştur. Onun için cennet buradaki her şeyden çok daha iyi. Ki cennetin bir kamşılık yeri. Aleyhisselatü Vesselam sahih bir hadiste Dünya mel'unun mel'unetun ve mel'unun ma fiha dünya içerisindeki her şey mel'undur mel'un lanetlenmiştir İlla zikr, zikr Allah ve ma ve alimen ve mutaallimen ancak Allah'ı zikretmek yahut Allah'ın sevdiği şeyler yahut alim olmak ve yahut yani ya öğrenen ya da mi? öğreten Öğreten onu Bunların dışında her şey mel'undur diyor Yani dünyanın bir kıymeti yok Allah Azze ve Celle'nin katında Ve biz bu yüzden cennete teşvik ediyor Allah Azze ve Celle Bizi dünyaya Önem vermeyen ama Dünyada yaşayacak kadar Ahirete hazırlanacak Kadar daha doğrusu Bir şeylerle meşgul olup ahirete önem veren kullardan eylesin. Amen. Yine Ali Sırat Resulan Sahibi hadiste Tuba limen amene limen raane ve amene. E, beni görüp de diyor iman edenlere müjdeler olsun diyor. Sonra tekrar e, Tuba limen amene bi ve Beni e, yine müjdeler olsun ki bana iman eden ama beni görmeyen Beni görmediği halde iman edenlere müjdele olsun. İşte biz deriz elhamdülillah. Ta ki Nebimiz aleyhissalatü vesselamın vefatından ondan sonra doğup da onu görmeyenler ki kıyamete kadar gelecek herkes için geçerlidir bu müjde. Bunlara müjdele olsun diyor. Elhamdülillah bize müjde var. Peki soruyorlar e, müjde nedir diye. O biraz önceki zikrettiğim hadisten bahsediliyor o hadiste de hani e, o görüp de iman edenler veya görmeden iman edenler için bir ağaç vardır ki onun gölgesinde binelik kimse e, yüz sene yürüse gölgesi bitmez bu hususta son hadise de nakledelim ee, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı yani sahabeler dışarıdan bir insanın gelip de soru sormasını çok isterlermiş. çünkü kendileri bazen soru sormaktan nehyedilmişlerdir yasaklanmışlardır da bir takım hikmetleri vardır ayrı bir mevzu diyor ki sahabeler muhakkak Allah azze ve celle bir ile yani çölden gelen bir adamla onların soracağı sorularla bize fayda verirdi diyor yani o kimsene soru soranlardı, Biz de onların sorularına karşılık Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği cevaptan biz de istifade ederdik diyor. Bir gün diyor bir Arabi yani çöl ahalisinden birisi diyor yaklaştı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a cennette diyor Allah Azze ve Celle bir ağaç zikretti ki o ağaç eziyet verir diyor. Demek ki onu kendi bölgesinde köyünde veya mezrasında öyle bir ağacı biliyor ki onun sıkıntı vereceğini söylüyor dikenlerinin filan Allah azze ve celle diyor bir ağaç zikrediyor kitabında bu diyor insana sıkıntı verir diyor aleyhissalatü vesselam da o ağaç nedir diyor o sidredir diyor yani kiraz ağacı Arap kiraz ağacı denen bir ağaç bunun demek ki dikenleri var hem de iyi dikenler kalı dikenlermiş ki batıyor insana Aleyhisselatü Vesselam da ona cevaben e, diyor ki sen diyor Allah Azze ve Celle'nin e, fi sidr'in mahtud kavlini işitmedin mi? E Allah Azze ve Celle'nin böyle söylediğini bilmedin mi? diyor buradaki kastı mahtud ile yani onun o sidr ağacının sidr ağacının ne kadar dikeni varsa alınıyor ve o dikenlerin yerine zarar verici insana ezi, eziyet verici şeylerin yerine e, meyve bitiriliyor. Allah Azze ve Celle böyle bir özellik veriyor. O dikenlerin yerine tamamıyla e, meyve ver, e, veriliyor. Meyve çıkıyor yani. Böyle bir e, soru soruluyor. ve Vesselam'da onlara cevap veriyor. Bu hadiste tarifitte geçiyor. E, Sahih bir hadis. Evet, ikinci konu cennetteki meyveler onların nebileri ve çokluğu hakkındaydı. Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 25. Ayet-i Kerime'de وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْوِمٍ تَحْتِهَا الْاَنْحَابِ İman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlerle müjdele Kullama rızgı minha min thamratın galu min Her ne zaman onlar bir meyve ile rızıklansalar, yani bir meyve yeseler, derler ki bu bizim önceden rızıklandığımız, yani önceden yediğimiz meyvelerdendir ve o ve, ve onların benzerleri, o meyvelerin benzerleri kendilerine verilir. ولاهم فيها ازواج مطهرة ve onlar için orada teri temizleşler vardır. Şimdi burada iki tane tefsir vardır. Meyvelerin benzer olması hususunda ve bize daha önceden bu meyveler verilmiştir hususunda iki tane tefsir vardır. Onlardan bir tanesi diyorlar ki mesela tercümeler falan da görebilirsiniz. Bu bize daha önce dünyada verilmişti. Dolayısıyla biz oradan tanıyoruz. Tefsirin bir tanesi. İkincisi ise cennette cennette biz daha önce bunu yemiştik bunun benzerini sonra tekrar bize bunun benzeri yani yediğiniz şeyin bir benzeri daha bir daha daha geldi tekrar onunla karşılaştık manasında bir tefsirdir ikinci tefsir daha doğru yoksa cennetteki meyveler dünyadakilere isimden başka bir benzerlik benzemezler Herhangi bir yönüyle yani sıfat yönüyle, tat yönüyle, lezzet yönüyle benzemezler. İbni Kayyum Rahmetullah Aleyh kitabımızın müellifi yazarı o görüşü tercih ediyor. İkinci görüşü yani muttakiler, müminler, cennet ehli insanlar cennet meyvelerinden yerler. Sonra onlara tekrar o getirilir de onlar derler ki biz bunun bir benzerini yemiştik. Ancak e, sadece bir benzerdir. Hiçbir zaman tadı birbirine alır. E, tıp atıp uymaz, benzemez, hepsi birbirinden farklıdır, hepsi birbirinden daha güzeldir, daha lezzetlidir manasındaki testleri tercih ediyor. Allahu Aley. Cabir bin Abdullah'ın rivayet ettiği sahih bir hadiste bana diyor cennet arz olundu ve ben diyor neredeyse elimi uzatıp da oradan e, bir parça, bir meyve veya bir salkım alıyordum diyor bu olay e, Ahmet'in rivayetinde, Hasan derecesindeki bir hadiste biraz daha net e, ortaya konmuş. yine Cabir'in rivayet ettiği hadiste radıyallahu an diyor ki biz bir ara Ali vesselam ile beraber öğle namazında yedik diyor. aleyhissalatü vesselam öne geçti diyor. Böyle öne doğru hareket etti diyor. Biz de öne doğru hareket ettik diyor. Sonra e, hadiste başka bir hadiste geriye çekildi biz de geriye doğru çekildik diyor. Namazda. Şimdi namazda ee, öne doğru, arkaya doğru hareket etmek ihtiyaç halinde hiçbir e, beys yoktur. Bu namazı bozma. Özellikle de sutre yoksa e, veya sutre önümüzden e, çekilmiş veya e, bir şekilde bir taraf olmuşsa sutreye doğru yanaşmak gerekiyor. O ayrı bir konu, fıkıh konusu. Namazda böyle bir e, öne doğru, arkaya doğru gitme şeklinde bir hareket yapıyor. Ondan sonra eliyle böyle bir şey alır gibi hareket ediyor Ali sıradekisi. Sonra namaz bitince Ubeyb ibn-i Ubeyb ibn, Ubey ibn biliyorsunuz kurallardan bir tanesidir. Çok önemli bir sahabe. Diyor ki aleyhissalatü vesselam sen daha önce yapmadığın bir şeyi yaptın. Bu nedir diye sorunca diyor ki aleyhissalatü vesselam bana cennet arz olun. Allahu Akbar. Aleyhissalatü vesselam namazdayken cennet kendisine arz ediliyor. Sunuluyor. Gösteriliyor. İnnallaha ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadir. Mutlaka göstermiştir. Nebimiz aleyhissalatü vesselam Vallahi villahi yalan söylemez. O sadık-ül mesluk Doğruların en doğrusudur Cennet bana arzolundu Ve oranın şaşaları Yani görkemlikleri, güzellikleri, parlaklıkları Arzolundu Ben diyor o, o da sizin için Diyor e, üzümden bir salkım Almak istedim diyor ama benimle Diyor o alacağım şeyin Yani üzüm salkımının arasına hemen bir perde Girdi alamadım diyor Eğer size onu getirebilseydim Diyor subhanallah gök ve yer içerisindeki hep bütün kimseler ondan yese o salkından o gene eksilmezdi o bitmez tükenmezdi diyor. la ilahe illallah yani cennet başka ya cennetin her şeysi dünya yani biraz önce hadiste geldiği üzere dünyanın tamamını satın alıyor cennetin ufacık bir şeysi alıyoruz hadisinde Allah azze ve celle bize boşuna anlatmıyor bunlar. Aleyhisselatü Vesselam boşuna haber vermiyor. Biz inşallah ömrümüzün sonuna kadar cenneti arzulayan ve ona göre yaşayan insanlardan olmayı nasip etsin Allah'a emanet Allah Allah Cennette ekin, ziraat. Allah Azze ve Celle Zuhru Suresi 71. Ayet Kerimede. Ve <gülüyor> Orada e, nefislerin istediği her şey var. Nefislerin çektiği şeyler ve telezzül ve gözlerin lezzet bulduğu haz aldığı her şey var. Kimler için? O muttakiler için. Şimdi çocuklar soruyor. E bize dondurma var mı? <gülüyor> dondurma yiyecek miyiz? Diyor cennette çocuklar. Çünkü çocuklar için şu anda dondurma yani ondan daha güzel bir hediye yok. Çikolatadan daha fazla kıymetlidir çocuklara göre dondurma. E var tabii yani her şeyi var. İşte burada ayet kerime genelde. Ve fiha ma teştehihil çektiği her şey. Var. Yani ne istersen orada var. Ama tabii ki yani insan cenneti elde ettiği zaman burada istediği şeyler ister mi? Onu bilemiyoruz. Buradakiler kıymetsizdir. Orada gördüğü şeyleri ister, lezzet aldığı şeyleri ister. Yani canı ne isterse onlardan isteyecektir. Allahu Teala'nın bir rahmeti, ikramı gereği. İşte bundan dolayı, hani dedik ya cennette ziraat var diye bir hadiste Arabi'nin bir tanesi, yani adamın bir tanesi daha doğrusu cennette ziraat yapmak istiyor. Allah Azze ve Celle de ona izin veriyor. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste, a.s. bir gün diyor Bir tane çöl ahalisinden bir adam Ashabının içerisindeyken Başlıyor anlatmaya Diyor ki celle, Cennet ehlinden bir adam diyor Yani aralarında çöl ahalisinden bir adam var Sahabelerine anlatıyor Cennet ehlinden bir adam diyor Allah Azze ve Celle'den ziraat yapmayı Ekin ekmeyi ister Allah Azze ve Celle de ona der ki senin e, dilediğin şey yok mudur yani istediğin her şey e, sana ait değil midir istediğin her şey e, elde etmiyor musun manasında e, adam da tabii ki bela yani elbette Allah Azze ve Celle ey Allah'ın elbette der lakin ben diyor e, ziraat yapmayı seviyorum yani dünyada ona alışkın bir insanmış e, orada da onu istiyor ben ekin ekmeği istiyorum diyor sonra Allahu Teala ona izin veriyor adam suratlı davranıyor, ekiyor ondan sonra ektikten sonra hemen böyle yeşermeye büyümeye böyle gövdesi çıkıp uzamaya başlıyor ekinler, arkasından hemen hasat dönemi geliyor sonra bir bakıyor hasat edecek o mahsul dağlar misali olmuş, o kadar bereketlenmiş Allah Azze ve Celle işte ey Ademoğlu diyor, seni hiçbir şey do doyuramaz diyoruz finala. Arabi diyor ki, Aliye selam bunu anlatınca oradaki çöl ahalisinden olan adam diyor ki, ey Muhammed Resulü diyor. E biz çöl ahalisindeniz diyor. Biz de öyle ekim filan olmaz yani biz ziraatle uğraşmayız ama diyor şu Kureyş ve Ensar var ya <gülüyor> onlar diyor ekimle uğraşırlar diyor. Hemen kendi <gülüyor> üstüne alınıp yani senin yanındaki bu adamlar uğraşır o ekinden filan diyor. Biz uğraşmayız diyor. Aleyhissalatü vesselam da ona mukabil gülüyor, gülümsüyor. Yani biz buradan ne anlıyoruz? E, cennette ziraat olayı vardır. E, i̇steyen kimse onu elde edebilecek, yapabilecek, e, ekip biçebilecek. Burada şunu demek istedi İbni Kayyum rahmetullahi. Aleyh. Yani nefislerin istediği, arzuladığı her şey var. Ne istersen orada. Dünyadan bazen, bazı şeylerden kasır olup yoksun olduğumuz zaman cennete bırakıyoruz. Orada çünkü istediğiniz her şey olacak. Birileri bugün son beden arabalara binse de e, hiç canınızı sıkmayın. Cennetteki arabalar bunlardan çok çok daha üstün. Allah Azze ve Celle bize onları nasip eder inşallah. Evet son konu, dördüncü konu daha doğrusu. Cennetin nehirleri, pınarları hususunda Kur'an'da birçok yerde siz de biliyorsunuz, okuyanlar bilir Cennetin tecrimin tahtihel enhar ifadesi çok fazla geçer Ama bunun birkaç lafzı vardır, onları zikredelim Mesela genelde cennetin tecrimin tahtihel enhar Altlarından ırmaklar akar cennetler şeklinde Bir başka yerde ama tek bir yerde tecrî tehtihel enhar bu tövbe suresinde, evet, suresinde olması lazım e, tecrî tehtihel enhar diye geçer orada da e, altlarından ırmaklar e, akan şeklindedir orada min e, harfi ceri e, getirilmemiştir. Bir başka yerde tecrî min enhar bir iki kelime değişiklikle zamir vardır burada. Onların altlarından ırmaklar e, akan şeklindedir. Bunlar şunu ifade ediyor diyor İbni Kayyum rahmetullahi aleyh bunlar bu şekilde farklı olması bu nehirlerin pınarların bir hakikat olduğunu ifade eder. Yani gerçekten var olduğunu. İki, bunların aktığını yani duran bir şey değil de devamlı akan bir nehir olduğunu ifade eder. Üçüncüsü de bu nehirler aynen dünyadaki gibi hani dünyada insanlar köşkler, saraylar yaptırdığı zaman genelde böyle pınarların veya pınar başlarının nehir başlarının kenarına e, su başlarına koyarlara, aynen cennette de o pınarlar cennetin e, odalarının altından saraylarının köşklerinin o güzel menzilelerin e, altlarından akar diyor. Evet cennet nehirleri e, yukarıdan aşağıya doğru akar ve cennetin en uzak en aşağı köşesine doğru iner. Bukhari'nin rivayet ettiği sahih bir hadiste, Ebu Hureyre'den gelen bir hadiste, şöyle buyuruyor. Muhakkak ki cennette 100 derece var. Bunu daha önce de size söylemiştim. Cennette 100 derece vardı. Allah Azze ve Celle bunları e, Allah yolunda mücahitler için hazırlamıştı. Ve her bir derecenin arası ile az. Yani gökle yer arası kadar e, açık. Yani bu arası kadar uzun mesafelidir diyor. Her bir yüz derecenin arası bu kadar ayrıkmış, bu kadar mesafeli bir derece. Siz diyor Allah'tan istediğiniz zaman firdayısı isteyin, muhakkak o cennetin ortası ve en üstü. Yani bir şeyin orta, orta tarafı en güzel yeridir. Mesela yaz mevsimine geldi, karpuzun göbeği. Çok lezzetlidir. Bunu herkes bilir. Herkes oradan yemek ister. İşte bunu böyle tasavvur edin. Firdeviz cenneti de cennetin ortası. Cennette kötü yer olmaz ama derece bakımından özellikle tam orta. Bir de en üst taraf. Firdeviz cenneti. Ve Rahman'ın arşına daha önce de söyledik. Rahman'ın arşına en yakın yer. Yani Allah Azze Celle ile adeta komşu. Ve cennet nehirleri diyor. Oradan çıkar. Oradan fışkırın. Firdevs cennetinden çıkar, sonra aşağı doğru inat ediyor. Ee, Katade'nin Enes'ten rivayet ettiği bir hadiste ben diyor, <gülüyor> Vesselam, bir ara cennette yürüyordu. Aleyhisselatü Vesselam ne zaman cennette yürüdü? Bir, Miraç'ta. İki, az önce e, okuduğumuz hadise göre namazda veya rüyasında yani her Ali Aleyhisselatü Vesselam'ı cennette, cehennemde gösterilmiş o yüzden oradan verdiği haberler hep doğrudur. Ee, Kur'an'a muhafıstır, uygundur. Tabi sahih olanlar yani. Ben de bir ara cennette yürüyordum. Birden bir nehirle karşılaştım. Onun etrafı böyle e, içi oyulmuş incilerle kaplıydı diyor. Ondan sonra Cibril'e dedim ki bu nedir? Cibril Aleyhisselam'da bu kevferdir. Allah'ın sana verdiği sana diyor. Yani Allah'ın sana verdiği keserdir diyor. Sonra melek elini vuruyor, oradan, oranın çamurundan, toprağından böyle keskin bir mis kokusu çıkıyor. Evet. Demek ki cennetin nehirlerinden bir de keser nehridir. Bu Ali Serhatî ile hatırlayın. İnna Allahu Anhümü Bismillahirrahmanirrahim. İnna atayna kelkeler bir sana keseri verdik. Fesalli li rabbike ven har, Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. İnne şan'ike huvel ebed. Asl soyu kesik olan sana kim besleyen, sana hınç besleyendir diyor. Yani orada Allah aziz Allah aziz cel Nebi Ali Sıratı teselli ediyor. Hem iki şeyle. Cennette keserin verilmesiyle teselli ediyor hem de kendisini kınayıp oğlu öldüğü zaman aleyhissalatü vesselamın oğlu öldüğü zaman ya bunun soyu kesiktir bunun devamı yoktur diye kınayan kimsenin e, soyunun kesik olduğunu Allah azze ve celle vahiy ile bildiriyor evet yine sahih-i müslümde rivayet edilen Enes bin Malik hadisinde e, Kevser cennet nehrindendir Allah azze ve celle'nin bana vaat ettiği şeydir diyor ve o Kelser'in e, bir takım özellikleri bazı hadislerde sayılmıştır. Mesela onlardan bir tanesi onun toprağı e, misten daha güzeldir diyor. Suyu e, baldan daha tatlıdır ve kardan daha beyazdır. Diyor. Ondan bir içen bir defa içen bir daha susamayacak. Böyle bir özelliğe sahip. Yani Allah Azze ve Celle bizi oradan içmeyi nasip etsin. Yine e, Sahihayn'da rivayet, e, evet Müslüm'de rivayet ediliyormuş bu hadiste. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste evet, Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil e, Cennet mehirlerindedir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil mehri. Yalnız e, bir de Seyhun, Ceyhun vardır. Bunlar e, Khorasan tarafında, Belk tarafında yani Afganistan'a yakın bir yerde bir bir zayıf hadis onlarla ilgili geliyor ama asıl sahih hadis. Bundan Seyhan ve Ceyhan. O biliyorsunuz e, bizim Akdeniz tarafında Tarsus tarafında e, akan iki nehirdir. Seyhan ve Ceyhan. Fırat malum. Fırat'ın e, doğum yeri şey olsa gerek. Erzurum olsa gerek. Evet. Nil'de biliyorsunuz e, Mısır'da iki nehirdir. Bunlar cennet nehirlerindendir diyor. Ancak burada e, kastedilen Allah alem şerhlerde, açıklamalarda da geldiği üzere e, bunlar daha önce cennet nehri olduğu halde dünyaya indirilmiştir. Ve dünyanın halini almıştır. Yoksa cennet e, nehirlerinde bir e, bozulma, ondan sonra kokuşma ve değişim söz konusu olmaz. Zira Allah Azze ve Celle Muhammed Suresi 15. ayet-i kerimede مثelü cennetin leti vuhudel e, muttakilere muttakilere vaad edilen e, cennetin misali şöyledir diyor fiha enharun min ma'in asin. asim bu birinci nehir dört tane nehirden bahsedecek burada birinci nehir tadı değişmeyen bozulmayan e, bir e, nehir var ve fiha ve enharun min e, lebenin lem yetegayyer tamu. Sütten bir e, nehir vardır. Onun da tadı değişmez. Biliyorsunuz, e, sütün tadı birazcık sıcak gördüğü zaman hemen eşkime yapar ve değişir. Ama orada bir nehir var, süttendir diyor. Yalnız biraz önce de söylediğim gibi, e, buradaki sütlerle kıyaslamayacağız. Oranın çok farklı. Ve tadı değişmez diyor. İkincisi bu. Üçüncüsü, Min ve enharin min hamrin lezzetin di şaribine. Ee, içkidendir diyor. İçkidendir e, nehir var. Ee, lezzetli şaribine içenler için lezzetlidir. Böyle tat vericidir. Buradaki içkilere kesinlikle benzemez, Lezzetlidir. Ki buradaki içkiler, e, içilen şeyler yani e, haram olanlarını kastetmiyoruz. Helal olanlarını kastediyoruz. Onlarda bile bazen bir takım acılıklar bazı zararlar olabilir. Ama e, cennettekilerde böyle bir şey söz konusu değildir. Dördüncüsü nehir وَاَنْهَارِمْ min عَسَلِمْ مُسَفَّةً Saf böyle e, tertemiz baldan bir nehir vardır. İşte dört tane nehirden bahsediyor Allah Azze ve Celle Muhammed Suresi'nde. Orada cennetin nehirleri böyle. Evet. Pınarlara gelince... Hicr suresinde innel muttakine fi cennetin ve uyun muhakkak ki muttakile cennetler ve pınarlar içerisindedir. Evet. Bir başka e, ayette insan suresi 5-6. ayet-i kerimede innel ebrara yeşrabune min ke'sin ke'anem uzacuha kafura muhakkak ki iyi kimseler, ebrarlar e, karışımı kafir olan kafur diye bir e, bitki türü ben bunu bilmiyorum ancak e, bu herhalde şeylerde satılıyor. Kafur diye bir bitki. Bildiğim kadarıyla aktanlarda satılıyordu. Yine dediğim gibi buranınkine benzemez. Oranınki çok daha farklıdır. E, karışımı kafurdan oluşan e, bir kaseden bu ebrar olanlar yani iyi kimseler muttakiler içerler. Aynen yeşrabı biha ibadullah fecirunaha tefcira ve Allah'ın kulları yine burada kastedilen ebrarlardır. Onlar bir pınardan içerler ve o pınarı akıttıkça akıtırlar diyor. Yine insan suresi 17. 18. ayet-i kerimelerde ve yusquna fiha ke'san kana mizacuha zencibila ve onlar bir kaseden içirilirler ki kane mizacuha zencibila. Onun karışımı da zencefil bu da yine kıymetli olan şeyler kıymetli tadı güzel olan şeylerden biri demek ki bu vaad ediliyor aynen fîhâ tüsemnâ selsebîlâ yine bir pınar ki o selsebil diye isimlendirilir cennetin pınarları da bu şekilde Allah azze ve celle bunların hepsini e, mukarrabun yakın olan kimselere muttakilere ebrarlara vaat etmiştir ve onlar için hazırlamıştır ki onların özelliği dini sadece Allah'a has kılmalarıdır. Ebrar kimseler, mutlaki kimseler dini sadece ve sadece Allah'a has kılarlar. Onlar için böyle bir güzel pınarlar ve nehirler hazırlanmıştır. Allah-u Teala bize öncelikle burada sadece dini Allah'a has kılarak, tevhid üzere yaşayan, salih ameller üzere yaşayan kullar olmayı nasip etsin. Ondan sonrası Allah'ın izniyle kolay. Allahu Teala vaad etmiştir muttakilere, evranlara cenneti vereceğini. Ondan sonrası kolay. Allahu Teala bize öncelikle burada hakiki manada iman, İslam ve ihsan nasıl? Ve bizim günahlarımızı bağışlasın. Hâzım Allahu ve sallallahu ala Nabiye Muhammed ve akir dâvâne en Rabbil <gülüyor> aalim.